Bu program Açık Radyo dinleyicileri Zeynep Ergenç, Olcay Nacar Ergenç, Sezgin Bingöl ve Öykü Bingöl tarafından desteklenmiştir. Dilden Dile Titreşimler sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Düriye Keskinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Muş türküsüyle başlayacağız. Ve öyle sanıyorum ki bu ülkede yaşayıp bu türküyü bilmeyen kimse yoktur. Hatta halk müziğiyle ilgilenen, bu müziğe aşina olanlar değil sadece. Hiç halk müziğiyle alakası olmayan insanlar bile bilirler bu türküyü. Dört yıl sonra ilk defa dinleyeceğiz biz de bu programda. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3 ve Ali Seçkiner Alıcı'nın Sarı Gelin isimli albümünden dinliyoruz. Albümde Yemen olarak not edilmiş fakat daha ziyade Havada Bulut Yok ismiyle bilinir bu türkü. <Gülüyor> Aslında Yemen türkülerini arda arda paylaşmak gibi bir düşüncem yoktu sizlerle. Fakat bu türküler uzun zamandır benim listemde bekliyorlar ve diğer listelere tek tek e, koyamadım, yakışmadılar hiç. O yüzden bu hafta sizlerle arda arda paylaşacağım bu türküleri. Şimdi sırada Rumeli yöresinden bir türkü var. Nimetullah Hafız'dan derlenmiş. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 2-2-3'lik. Ve Zülfü Livaneli'nin Nefesin Nefesime isimli albümünden dinleyeceğiz. Zülfü Livaneli'ye Şükriye Tutkun eşlik etmiş bu parçada. Anlı Yemen, Şanlı Yemen İtiraf etmeliyim ki bu türküleri arda arda dinlediğimde Yemen Savaşı ile ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Yani neden bu savaş çıktı, tarihi, arka planı neydi, nasıl etkileri oldu bunlar hakkında bir fikir sahibi değilmişim e, maalesef. Ve başka bir şey daha fark ettim ki bir takım olaylar üzerine yakılan ağıtlar, işli türküler var. Örneğin Sarıkamış e, olayı üzerine yakılan ağıtlar e, bunlardan birisi sadece. Ama... Yemen olayı üzerine yakılan ağıtlar, ülkenin hemen hemen her bölgesinde rastlanılan ağıtlar ve çok içli şeyler. Demek ki bu toplumsal hafızada Yemen olayı gerçekten çok ciddi bir yer tutuyor diye düşünmeye başladım. Bunları sadece düşünmeye başladım ama oturup biraz da araştırmak lazım hiç şüphesiz. Ve şimdi yine bir Yemen türküsü dinleyeceğiz. Bayram Bilge Tokel'in Yanık Havalar isimli albümünden paylaşacağım sizlerle bunu. Sözler Anonim, Müzik Bayram Bilge Tokel'e ait. Bir de bu türküde geçen bir dize var. Sene bir de Yıl 12 Ay diye. O dizeyi çok seviyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Gitme Yemen'e. <gülüyor> Yemeğine yemene karışın toza dumana Bari mektubunu gönder anam koyma gülmana Bari mektubunu gönder bizleri koyma Askerler bağlar matar toplar yüklenmiş katra sabahca yatamıyor neler geliyor hatra uyu yavrum kader. gemi döver dalga Gül benzini soldurdular Sallar gemi döver dalga Gül benzini soldurdular Yatta dizimde nazlayım kara keki gene bir de yıl on iki ay hangi bir gün yol gözleyeyim uyuy yavrum kader Alında parıldar kaşı Ağzında ışıldar dişi Ben getirdim elimine Geri bana ver yüzbaşı Ben getirdim iki oğul birin bana ver yüzbaşı, başı yüz başlar yüz başlar tabur tabur karşımda yağmur yağıp gün vurunca yatan şehitler ışıldar uyuy yav Sırada Malatya yöresinden dinleyeceğimiz bir uzun hava var fakat ben ondan önce sizlerle başka bir şey paylaşmak istiyorum. Çünkü içinizi ağıtlar dinleterek karartmak istemiyorum. En büyük heccavlarımızdan biri bildiğiniz üzere şair Eşref. Ve onun Yemen'de bulunan bir neferin ağzından yazdığı Yemen Hamidiye Destanı isimli bir şiiri var. O şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakat sansürlenecek, biplenecek yerleri olduğu için yayından önce biz kaydettik. Gürkan sağolsun bipleri de koydu. Birazdan onu paylaşacağım sizlerle. Burada... Yemen'den e, kelimesinde Y harfi büyük yazılıyor ve den hecesi ise tırnak işaretiyle ayrılıyor. E, yazıda okuduğunuzda Yemen'i ifade ettiği anlaşılıyor şairin. Ve şimdi o şiiri paylaşacağım sizlerle. Demin de ifade ettiğim üzere şair Eşref'in Yemen'de bulunan bir neferin ağzından yazdığı Yemen Hamidiye Destanı. Harab olduk meşakkatten mihenden, usandık padişahım b**k Yemen'den. Kaçarsak hakkımız yok mu Adenden? usandık padişahım Yemen'den. Ölür her kim gelirse avdet etmez, gelenler binde bir, on yılda gitmez. Feragat kıl, bu dava böyle bitmez, usandık padişahım Yemen'den. 35 günde geldik memleketten, zayıf olduk katıksız peksimetten. Gelir davetçi her gün ahiretten, usandık padişahım Yemen'den. ''Çarıklar parçalandı, başta fes yok. Kırıldık açsusuz, artık nefes yok. Nasıl biz oynarız kumda, heves yok. Usandık padişahım, yemenden.'' ''Karardı gözleri, asker bunaldı. Araplar sinayı kan döktü, aldı. Kumandanın ne hayrı i feyzi kaldı. Usandık padişahım, yemenden.'' hamid dinde hiç efradakin yok. Hamid ismin velakin sende din yok.'' İmama karşı gelmek, dezin yok, usandık padişahım, yemenden. Verilmez askere aylık tırılsın, özün varsın hilafetten ayrılsın, niçin İslam ile İslam kırılsın, usandık padişahım, yemenden. Bu şiiri Şair Eşref'in e, çeşitli yönleriyle Şair Eşref, Hayatı, Sanatı, Yergileri isimli kitapta bulabilirsiniz. Alpay Kabacalı hazırlamış. Kitabın 410 ve 411. sayfalarındaydı bu şiir. Bir de şiirden anladığınız üzere Abdülhamid'i hicvediyor burada şair Eşref. Fakat kısa da olsa başka bir şeye değinmek istedim ben şiiri dinlerken aklıma geldiği için. Abdülhamid hep bize ortaokulda lisede Kızıl Sultan çok baskıcıydı diye anlatıldı. Ama günümüzde bu kanaat herhalde değişmeye başladı. Ya da belki de önceden de değişmişti ama benim gibi alanın dışında olan insanlar yeni yeni farkına varmaya başladı bunun. Zira Abdülhamit bize öğretildiği kadar başarısız bir hükümdar değil. Aksine övülecek yanları olan da bir hükümdar imiş. Filozof Rıza Tevfik'in ki Abdülhamit'i tahttan indirenler arasında bulunan ve ona düşman olan bir şairin sonradan pişmanlıkla yazdığı bir şiir var. Sultan Abdülhamit Han'ın ruhaniyetinden istimdat diye. E, onu meraklı olanlar okuyucu, meraklı olan dinleyiciler varsa bence okumalılar. Şimdi deminde ifade ettiğim üzere Malatya yöresinden bir uzun hava dinleyeceğiz. Kemal Keskin'den TRT Ankara Radyosu derlemiş. Ve bu bir TRT kaydı Ahmet Tuğranşan'ın yorumuyla dinliyoruz. Ben gidiyorum Rüştü Bey'im ağlama. Diğer ismiyle Mehrali Bey. ları çimene ol köz düştüğü yeri yakat kimene? dert benimdir vallahi kimene? Kime ne, Ol ne köz düştüğü yeri yakar kimene? ne, dert benimdir Allah Kırılırlar içime ne, içime köz düştüğü yeri yakar kime ne, dert benimdir vallaha kime Şimdi de Okan Murat Öztürk'ün Türk İş Otantik Saz isimli albümünden Kars yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Enstrümantal olarak tabi ki. Aşık Dursun Cevlani'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş bu türküyü. İsmi Kiziroğlu. Bu arada Kizir, köy muhtarı yardımcısı, köy kahyası, köy bekçisi anlamlarına gelen bir kelimeymiş. Buradaki Kiziroğlu ise Köroğlu'nun koçaklarından birisi. Okan Murat Öztürk'ün yorumuyla dinliyoruz. Kiziroğlu. Müzik daha sonra dinleyeceğimiz iki türkünün ezgisi de Kızıroğlu türküsününkiyle aynı fakat sözler ve düzenleme farklı olduğundan türkünün tınısı da farklı. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim onları da. İlki yine Kas Süresine ait Yücel Paşmakçı derlemiş ve Hasan Yüksel'in Ben Türküyüm isimli albümünden dinliyoruz. Gökte Uçan Telli Turna Telli turnam Ah bizim beyler yerinde mi? Türlü tevir cenge giren, türlü tevir cenge giren Demircolum yerinde mi? Ömrüm ömrüm ömrüm ömrüm ömrüm ömrüm ömrüm ömrüm Demircoğlu'nun yerinde lesaz eleyen sopet ile saz eleyen her türlü avaz eleyen her mecliste naz eleyen meclislerde naz alay ah yerinde mi uykum oldum oldum oldum Altyazı M.K. Çkör oğlum yalan Ülkelere saldım tane Yar gece de hafif olan Yar gece de hafif olan Gel ni yerinde mi Ben Köroğlu ile ilgili de kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere 16. yüzyılda yaşamış olan şairlerden birisi Köroğlu ve ada etrafında oluşan destansı bir hikaye de var. Bu destansı hikayenin ana motifi ise yine bildiğiniz üzere gözlerine mil çekilen bir adamın oğlunun haksızlığa isyan etmesi. Fakat bu motif Köroğlu, bizdeki Köroğlu efsanesiyle ortaya çıkmış bir motif değil. Hem Anadolu'da hem Anadolu dışında birçok yerde karşımıza çıkan bir motif. Hatta M.Ö. 4. 5. yüzyıllara kadar geri götürülebiliyormuş. Bunun dışında Anadolu'dan başka örneğin Azerilerde, Ermenilerde de Köroğlu hikayesinin varyantları var. Bizde 16. yüzyılda oluşmaya başlayan bu hikayenin Sadece düş gücüyle oluşmadığını biliyoruz çünkü Osmanlı vesikalarından ve Evliya Çelebi'nin yazdıklarından Köroğlu adında bir Celali Bey'inin yaşadığı biliniyor. Hatta yine hem vesikalardan hem de Köroğlu'nun şiirlerinden yola çıkarak bu Celali Bey ile şiir yazan Köroğlu'nun aynı kişi olduğu iddia ediliyor imiş. Bu bilgileri Atilla Özkırımlı'nın Türk Edebiyatı Ansiklopedisi ile Hüseyin Seçmen'in Köroğlu, Yaşamı, Sanatı, Şiirleri isimli kitaplardan edindim. Bir de eğer merak eden dinleyiciler varsa Ferruz Sunar'ın derlediği Köroğlu hikayesi var kalınca bir kitap. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 1963'te çıkmış. Eğer o hikayeyi, o varyantı okumak isteyenler varsa kütüphanelerde sanırım bulabilirler bu kitabı. Şimdi dinleyeceğimiz türkü ise Artvin yöresinden Cevri Altıntaş'tan Nida Tüfekçi derlemiş ve Halimiz Ahvalimiz serisinin birinci albümünden dinliyoruz Haykırdı Çıktı Meşe'den. Hiç beyden paşadan, hiç korkmaz beyden paşadan. Aybaz bu gelen bu gem, bay bu gem, bay bu gem. Hiç korkmaz beyden paşadan, hiç korkmaz beyden paşadan. Aybaz bu gelen bu gem, bay bu gem. düşman kastındadır ay bu gelen bu gelen bay bu gelen vay bu gelen kastındadır kastındadır bu gelen bu yanar yüreğimin başı ya kırolonun kan kardeşi kırolonun kan kardeşi ayvaz bu gelen bu gelen vay bu gelen vay bu gelen kırolonun kan kardeşi kırolonun kan kardeşi ayvaz bu gelen İda Tüfekçi ve Mustafa Hoşsu'nun yöre ekibinden birlikte derledikleri Erzurum yöresine ait bir türkü var şimdi sırada. Bu türküyü sizlere Yapı Kredi'nin çıkarttığı Türk Halk Müziği isimli albümün 5. CD'sinden dinleteceğim. Türküde lik ve 13-8lik ölçüler kullanılıyor. 5-8lik kısmın usulü 2-3, 13.8'lik kısmın usulü ise 3-2-3-2-3 ve Gürkan Peker'in yorumuyla dinliyoruz. Uca dağların başında. Solağı olarak da biliniyor. Ben merak ettim Köroğlu Solağı'nın ne olduğunu ve Mehmet Özbek'in Türk Halk Müziği'nde Terimler ve El Sözlü isimli kitabına baktım. Orada Köroğlu Solağı'nı Mehmet Özbek ölçü ve düzümle söylenmiş Köroğlu'na ait koçaklama şeklinde tanımlamış. Ama bu tanım bende pek bir ufuk açmadı çünkü çok geniş bir tanım. Fakat gene de sizlerle paylaşmak istedim ve bu tanımdan şu sonucu çıkarttım ki Köroğlu'nun koçaklamaları kırık hava şeklinde ise e, Köroğlu Solağı olarak adlandırılıyormuş. İlerleyen haftalarda eğer bununla ilgili daha tafsilatlı malumata ulaşabilirsem bunu da paylaşacağım sizlerle. Sırada Talip Özkan'ın The Dark Fire isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Köroğlu türküsü var. Bu türküyü Yavuz Top derlemiş. Albümde Köroğlu olarak not edilmiş türkünün ismi fakat daha ziyade... Tokat Ellerinden Aldım Bakırı şey, ismiyle bilinir. <Gülüyor> Şimdi demir topuz ile başını ezirim, Bobom başını ezirim. Ver yolun başına gel geçmezim, gel, gel geçmezim. Şimdi demir topu Başınızda bir problem Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Ruhi Su'nun Köroğlu isimli albümünden Türkler dinlememizin uygun olacağını düşündüm. Ve bunlardan ilki nispeten bilinen, çokça bilinen bir türkü. Mert dayanır, namert kaçar. Ve bu türkünün ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3 olarak akıyor. Bu arada aktarmayı unuttum çünkü buraya not etmemişim. Az önce dinlediğimiz Tokat Ellerinden Aldın Bakırı isimli türkünün Ölçüsü de 5-8'likti Ve usulü de yine 2-3 şeklindeydi Şimdi Ruhi Sun'un Köroğlu isimli albümünden dinliyoruz Mert Dayanır, Namert Kaçar Mert Dayanır Namert Kaçar ya şahı divana çağır Divan güldür güldürlenir Şahlar şahı divana çağır Kendine vende yürü. Koklar ye, ye, ye, ye. mendilinde yende, şeşper kalkana değende, kalkana gün gümgür, şeşper kalkana değende. Gümbür, o katılır kalasında. 8lik olarak anons ettim ama açıkçası Ruhi Su icra ederken saymaya çalıştım. 188 8-8'lik e ça saydım, bir e 5-8'lik saydım ölçüyü. E Ruhi Su ve Neşe Tertaş gibi sanatçıların icralarında bazen e bu gibi usul e ve ölçüler e karışabiliyor. Çünkü velveleli okuyabiliyorlar. E Fakat notalarında yani TRT arşivine geçen notalarında türkü'nün ölçüsü kesinlikle 5 8'lik. Bunu da ayrıntı olsa da sizlere aktarmak istedim. Şimdi yine aynı albümden Ruhi Su'nun yorumuyla bir e, uzun hava dinleyeceğiz. Daha doğrusu türkünün bir kısmı uzun hava, bir kısmı kırık hava. Dinleyeceğimiz türkünün ismi ise Felek aldı devranımı demimi. Ve bir de bundan sonra Ruhi Su'nun e, kısa bir son sözü var. Zaten bu türküden sonraydı o da. Bu yüzden onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, koparmayı doğru bulmadım. Ve bu dinleyeceğimiz türkü ile son söz programın son türküsü ile son sözü olacak. Ben programı kapatmadan önce destekçilerimiz Zeynep Ergenç ve Olcay Nacar Ergenç ile Sezgin Bingöl ve Öykü Bingöl'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Kör oldu, yavaş yavaş yoruldu, ihtiyar oldu çürüdü, başladı yakılmaya. Fela kaldı devranıma deme. Ya ben kime gidemem dağda bilmem Aşkın deryasına saldı gemimi Çalkanıp çıkmaya bir ada bilmem canım ha canım hey, hey. Kement attım dala ben, düştüm haldan hala ben Çöp deşirdim yuva yaptım, uçurmadım bala ben Uçurmadım bala ben, bala ben Ben feleyi dost bilirdim, bağladı kollarım beni Eserken esmez oldu, serimde tellerim benim Hanım çağırır hazır ve nazir Yetişim dadıma boz atlı hey, Kefenim dikildi tabutum hazır hey, Kabirim kasıldı nerede bilmem canım he canım hey. tebel bağla ne varlığa güvenge ne devlete bel bağla ne varlığa güvenge doldu peymaneler doldu sarardı gül benzim sol sağımda solumda öldüm Nevcivan kullarım benim Dedi Köroğlu hikayesi burada bitti İşte böylece Şaman dualarından dedem Korkut'a Dedem Korkut'tan oldu. Yunus Emre'ye Pir Sultan Abdala Karacaoğlu'na Dadaloğlu'na Ondan ona Ondan ona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 dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Bu program açık radyo dinleyicileri Zeynep Ergenç, Olcay Nacar Ergenç, Sezgin Bingöl ve Öykü Bingöl tarafından desteklenmiştir.